A'udhu billahi minne şeytanın elhamdülillah, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala rasulillah ve ala ve sahbihi ecmain. İnsanlara yarar sağlamanın bazı şekilleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah-u Teala'nın yanında arkadaşların en iyileri arkadaşına yararlı olanlardır. Komşuların en iyileri de komşusuna yararlı olanlardır. Başkalarına yerli olmanın şekillerinden bazıları şunlardır. 1- evet. Özer söz ve birer yüz. Tamam. Şimdi e, <gülüyor> e, yeni bir konuya başladık Meneş dersinde. Konumuzun başlığı da insanlara yarar sağlamanın bazı şekilleri. Müslümanın diğer Müslümanlara faydalı olmasının, onlara yarar sağlamasının bazı şekilleri. Şimdi öncelikle şöyle bir soru e, dersimizden önce şu soruyu sormamız lazım. E niye Müslüman'ın böyle bir mecburiyeti mi var ki? Yani başkalarına faydalı olma, başkalarına yarar sağlama gibi Müslüman'ın bir mecburiyeti mi e vardır? Şimdi başkalarına zarar vermeme gibi bir mecburiyeti vardır. E bunu gördük, yani bu mecburiyettir. Başkalarına zarar veremezsin. Peki başkalarına fayda sağlama konusu da bunun gibi midir? Yani Müslüman bu ahlakla, bu özellikle ahlaklanmak zorunda mıdır? Yoksa olsa da olur, olmasa da olmaz olanlardan mıdır? Şimdi biz e, kitaba ve sünnete Allah ve Rasulünün Müslümanları irşat ve yönlendirmelerine baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Sürekli Allah ve Rasulü Müslümanı hayırlı olmaya ve faydalı olmaya teşvik ediyor. Sürekli ama. Tamam. Mesela Allah Azze ve Celle Müslümanlara ne diyor? يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler secde edin, ruku edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır yapın. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ Yani mutlak olarak hayır yapın. Hani sizin bir de böyle bir vasfınız olsun. Secde yaptığınız gibi, ruku yaptığınız gibi, Allah'a ibadet ettiğiniz gibi bir de sizin hayırlı olma gibi bir vasfınız olsun diyor. Bunu Allah Azze ve Celle tek müminlere değil. Kendi yanındaki en değerli kullarına, peygamberlerine de bunu emrediyor. وَاَوْحَيْنَ ilehim فِعْلَ الْخَيْرَاتِ Biz onlara hayırlı fiiller yapmalarını vahyettik diyor Allah Azze ve Celle. Yani hayırlı fiil yapmalarını biz onlara vahyettik diyor. Herkese Resulullah da böyle. Mesela sürekli Müslümanları sizin en hayırlınız, en hayırlınız, en hayırlınız diye teşvik ediyor. Öyle değil mi? Mesela diyor ki, خَيْرُكُمْ en hayırı, أحب الناس إلى الله أنفعهم. İnsanların Allah'a en sevimli olanı bu ciddi bir teşviktir. Yani mesela bizim bütün gayemiz, bütün amacımız nedir? Allah Teala'nın rızasını ve sevgisini kazanmaktır, değil mi? Hatta İbn Kayyim diyor ya, senin onu sevmen değildir mesele. Mesela onun seni sevmesidir. Hani eğer dereceni, makamını görmek istiyorsan, seni Allah'a sevmen değildir mesele yani. Sen Allah'a sevmen iki dudak arasındaki bir sözdür. Ben seviyorum dedim mi bitiyor. Mesela, mesela ve Teala'nın seni sevmesidir. Habbun nasi ila llahi enfahum. İnsanların Allah'a en sevimli olanı, insanların en faydalısıdır. Mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam sahabeye diyor, Sizden biri kardeşine ya faydası olabiliyorsa, böyle bir imkanı varsa bunu mutlaka yapsın." diyor. Öyle mi? Yani sürekli bizi hayra ve en hayırlı olmaya teşvik ediyor. Hayır fiillerine, faydalı olmaya. Khayrukum men taallama'l-Kur'ane ve Sizin en hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyle mi? Bak bizi neye teşvik ediyor? Hayra, hayır ne? Başkalarına faydalı olma. Yani Kur'an-ı Kerim'i başkalarına öğretebilme. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Khayrukum, khayrukum, khayrukum li ehlihi ve ana وَاَنَ خَيْلُكُمْ لِيَهْلِ Sizin en hayırlınız kendi ehline karşı en hayırlı olandır. Yani ailesine, aile bireylerine karşı en hayırlı olandır. Ve ben de sizin içinizden ailesine karşı en hayırlı olanım. Diye. Şimdi Allah ve Resulü o kadar çok Müslümanı başka Müslümanlara karşı hayır işlemeye, başka Müslümanlara karşı, hatta Müslümanlara değil, bütün insanlığa karşı faydalı olmaya teşvik etmiş ki artık bakıyoruz belli bir yerden sonra bu teşviklerin sonucunda Allah ve Resulü şöyle bir şey bekliyor bunun Müslümanın temel bir özelliği olmasını bekliyorlar anlaşıldı mı? yani o kadar çok Allah ve Resulü Müslümanı diğer Müslümanlara karşı faydalı olmaya teşvik etmiş ki o kadar çok bu konuda emirler irşatlar, teşviklerde bulunmuş ki en sonunda sona geldiğimizde artık şöyle bir beklenti olmuş bu Müslümanın temel vasıflarındandır yani Müslüman dediğimizde aklımıza ilk gelecek olan vasıflardan biri nedir? Müslüman başkalarına faydalı olmalıdır. Anlaşıldı? Sebep? Çünkü bu konuda çok fazla irşat var. Bu konuda çok fazla emir var. Bu konuda çok fazla teşvik var. E biliyorsunuz bütün bu emirler, bütün bu teşvikler emir ve teşvik babında kalsın diye değil, önce duyulsun, öğrenilsin, sonra idrak edilsin, anlaşılsın, sonra da amele dökülsün diye var. Öyle mi? Hatta bundan ötürü Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela Müslüman'ı tanımlarken... Müslüman'ın özelliklerini anlatırken ne diyor sahabesine? Daha önce de zikretmiştik. Sahabesi bir mecliste otururken Peygamberimiz diyor ki اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُتُوا Ağaçlardan öyle bir ağaç vardır ki onun yaprakları dökülmez. Ağaçlardan öyle bir ağaç vardır ki onun yaprakları dökülmez. Kim rivayet ediyor bunu? İmam Bukhari değil mi? Nedir peki o diyor Peygamberimiz? İnsanlar işte farklı farklı ağaçlar söylüyorlar. Ağaç nedir? Hurma ağacıdır. Öyle değil mi? Peygamberimizin kastettiği oradaki ağaç hurma ağacıdır. Yani mesele burada hadisin kendisi değil de burada Peygamberimiz Müslüman'ı niye hurma ağacına benzetmiş? Peygamberimiz Müslüman'ı niye hurma ağacına benzetmiş? Şimdi bu hadisle ilgili farklı rivayetleri bir araya topladığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela bir rivayette Peygamberimiz diyor ki, Akbiru ni bişe cıratin fehiyekel muslimin. Bana öyle bir araçtan haber verin ki, o Müslüman gibidir. O Müslümanın gibidir. Niye? Tuuti ukulaha kullahinin bi izni Rabbihâ. Rabbinin izniyle her daim meyvesini verir diyor. Rabbinin izniyle her daim meyvesini verir. Kurma ağacının bir tane vasfı da budur değil mi? Yaz, kış fark etmez. Kurma ağacı sürekli insanlara fayda verir. Peygamber de Müslüman'ı bu yönüyle kurma ağacına benzetiyor. Yani Müslüman öyle bir şahsiyettir ki sıkıntıda olsa, darda olsa, problemleri olsa, kendi kendisi için kış olsa, yaz olsa, hayatının baharı olsa, son baharı olsa fark etmez. Rabbinin izniyle sürekli meyve verir. Sürekli başkaları, kardeşleri ondan istifade eder. Başka bir rivayette diyor ki لَمَا ke كَبَرَكَتِ muslim. Onun bereketinin misali Müslümanın bereketi gibidir. Nereye girse orada hayır vardır. Nereye girse orada bereket vardır. Nereye girse orada Allah'ın izniyle çoğalma vardır. Başka bir rivayette diyor ki: "Me nefa'ake." Sen ondan ne alırsan sana fayda verir. Sen ondan ne alırsan sana fayda verir. Biliyorsunuz hurma ağacını diğer ağaçlardan ayıran en belirgin vasıf nedir? Hurma ağacının her şeyi faydalıdır. Yaprağı ayrı bir faydadır, meyvesi ayrı bir faydadır, dalı ayrı bir faydadır. Hiçbir şey çöpe gitmez. Yani e hurma ağacının. Her şeyi kullanılan ağaç cinsidir. Ondan dolayı da en bereketli topraklarda Allah'ın övdüğü bereketlidir dediği topraklara bakın. En çok hurma ağacı vardır. Çünkü hurma ağacının kendisi zaten berekettir. Müslüman da böyledir diyor Peygamberimiz. Ma أَخَسْتَ مِنْهُ نَفَعَكَ Sen ondan ne alırsan sana fayda verir. Yani Müslüman'dan ne alırsan ahlakından sana fayda verir. Konuşmasından sana, her şeyi sana faydalıdır. Tamam Bak Allah ve Resulü Müslümanı hayra ve başkalarına faydalı olmaya o kadar çok teşvik etmiş ki zaman içerisinde artık İslam bunun Müslümanın temel özelliklerinden bir tanesi olmasını istiyor. Müslüman kimdir? Müslüman kurma ağacı gibi olandır. Yani sürekli başkalarına zarar vermez. Zaten bu mecburiyettir. Yani bu apayrı bir mesele. Ama bununla beraber herkese faydalıdır. bulunduğu her ortamda Allah'ın dinine Müslüman kardeşlerine ve insanlara nedir? İnsanlara faydalıdır. Her konuda, dini konuda, dünya bir konuda fark etmez. Her konuda insanlara faydalıdır. Bu birinci mesele. Anlaşıldı. Başkalarına faydalı olmak Müslümanların temel özelliklerindendir. Başkalarına faydalı olmak Müslümanın temel özelliklerindendir. İki daha önce de anlatmıştım bunu. Öyle mi? Bu bizim borcumuzdur. Hatırlıyorsunuz bunu değil mi? Yani ilk bu konunun girişinde size bunu anlatmıştım. Bu meseleyi anlatmıştım. Demiştim ki bizler iyilik yapmak, hayır yapmak, başkalarına faydalı olmak zorundayız. Çünkü bu bizim kendi borcumuzdur. Allah Azze ve Celle'ye karşı borcumuzdur. Mecburiyetimizdir daha doğrusu. Nasıl mecburiyetimizdir? Çünkü yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. Sizden her birinizin her bir eklemi sadaka borcuyla sabahlar. Öyle mi? Her Müslüman güne başladığı zaman nedir? Boşludur. Doğru mu? Niye boşlu? Çünkü sen yaşarken hareket ediyorsun, koşturuyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ne sayesinde? Allah sana eklem vermiş, hareket eden kemikler, eklemler, sonra sana kuvvet, güç, kudret vermiş. Doğru mu? Sen bunlardan dolayı Allah Azze ve Celle'ye karşı borçlusun. Peki bu sadaka nasıl ödenir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sadakayı bize nasıl ödeyeceğimizi öğretiyor değil mi? Her tekbir bir sadakadır. Her la ilahe illallah sözü bir sadakadır. Her subhanallah sözü bir sadakadır. Her elhamdülillah sözü bir sadakadır. Her zorda kalmış insana yardım etmek bir sadakadır. Her güzel söz bir sadakadır. Diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani sen o borcunu illa paranla ödeyeceksin diye bir kaide yok. Hani sabah kalktın, 360 ayrı parça şeklinde sadaka vereceksin. Böyle bir şey yok. Ne yapabilirsin? Zikir yaparsın. İnsanlara güler yüz sadakadır. Yani bir kardeşini gördüğün zaman bir güler yüz gösterse sadakadır. Halini hatırını sorsan sadakadır. Yolda kalmış ağır birinin yükünü hayvanın üzerine farklı rivayetlerden sayıyorum. Ağır yükünü alıp hayvanın üzerine yüklesen bir sadakadır. Aklına gelebilecek iyiliğin her türlüsü zaten bu bir hadistir. Kullu ma'rufin sadaka. Her ma'ruf, her iyilik İslam'da nedir? İslam'da sadakadır. Öyleyse biz bu ahlakla ahlaklanmak zorundayız. Yani başkalarına faydalı olma, başkalarına iyilik yapma, ahlakıyla ahlaklanmak zorundayız. Niye? Çünkü borçluyuz. Yani ömürlük olarak değil. Her gün sabah kalktığında 360 tane borçla uyanıyorsun. O 360 taneyi bitirmediğinde öbür güne devrediyor. Öyle mi? Onu bitirmediğinde öbür güne devrediyor. Onu bitirmediğinde öbür güne devrediyor. Ama çok basit bir şekilde bunun şuurunda, bunun bilincinde olarak bunu ne yapabilirsin? Bunu çözebilirsin. Zaten o derslerde anlatırken ne yapmıştık? İki kısma ayırmıştık. Birinci kısım neydi? Şuur. Yani Müslüman bu şuurda olmalı demiştik. Ben her sabah uyandığımda Allah Azze ve Celle karşı borçluyum ve bu borcumu ödemek zorundayım. Nasıl ödeyebilirim? Birisi zikir ve zikir çeşitleriyle. ikincisi de Müslümanlara faydalı işler yaparaktan. Hatta bir rivayet zikretmiştim hatırlıyorsanız. Demiştim sahabe soruyor. Yani ala kulli muslimin sadaka diyor peygamber. Her Müslümanın üzerine sadaka borcu var. Feinlemeye cid diyorlar. Yani onu, o sadakayı bulamasa peygamberimiz ne diyordu onlara? Feya'mel biyedihî وَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَسَدَّقُ Kendi eliyle çalışsın. Kendi nefsine faydası olsun. Bir de ondan sadaka versin. Peki bunu da bulamasa ya Allah'ın Resulü? فَيُعِينُ ذَلْحَاجَةِ الْمَلْحُوفُ Zorda olan, sıkıntıda olan insana yardım etsin. Peki bunu da bulamazsa ya Allah'ın Resulü? Iyiliği veya hayli emretsin diyor Peygamberimiz. Öyle mi? Peki bunu da bulamazsa ya Allah'ın Resulü? yani iyiliği ve hayrı da emredecek bir ortamda olmazsa, ne yapacaktı o zaman? Nefisler, Nefsini insanlara zarar vermekten alıkoyacak ama şuurla. Öyle değil mi? Yani şuurlu bir şekilde, ben borçluyum, bu borcumu ödeyemedim, ödeyemediğim için de ben kimseye zarar vermeyeceğim, gıybet yapmayacağım, kimse hakkında konuşmayacağım mesela ee, vesaire. insanlara zarar vermekten kendini ne yapacak? İnsanlara zarar vermekten kendini alıkoyacak. Anlaşıldı mı? Yani bu bizim temel borçlarımızdan bir tanesi. Başka, bizim kendi istikametimiz için buna ihtiyacımız var. Sen Allah'ın sana ne kadar yardım etmesini istiyorsan, o kadar Müslüman kardeşlerine yardım etmek zorundasın. Allah'ın sene ayıplarını ne kadar fazla örtmesini istiyorsan, Müslüman kardeşlerine ayıbını o kadar örtmek zorundasın. İhtiyaç duyduğun bir makamda, Allah'ın sana ne kadar yardım etmesini istiyorsan, sen de o kadar Müslüman kardeşlerine yardım etmek zorundasın. Sen ne kadar zayıflığını, muhtaçlığını, kimsesizliğini hissediyorsan o oranda Müslüman kardeşlerine yardım etmek zorundasın. Çünkü sen başkalarına iyilik yaparken aslında kendine iyilik yapıyorsun. İnsanlara İslam'ı anlatırken, insanların ihtiyaçlarını giderirken, insanların derdine derman olurken, İslami davaya hizmet ederken aslında sen kendine hizmet ediyorsun. Sen kendi ayaklarının sabit kalması için mücadele ediyorsun. Yoksa Allah'ın sana ihtiyacı yok ki. Allah'ın kullarının da sana ihtiyacı yok. Öyle mi? Mutlaka Allah sevdiği kullarına yardımcı olacak bir taife getirecektir. Doğru mu? Ama senin buna ihtiyacın var. اِنْ <gülüyor> اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ li اَنْفُسِكُمْ Şayet siz iyilik yaparsanız diyor Allah Azze ve Celle kendinize iyilik yaparsınız. Öyle mi? Allah'ın kimsenin iyiliğine ihtiyacı var mı? Var mı Allah'ın bizim iyiliğimize ihtiyacı? Yok. فَمَنْ اِهْتَدَ فَاِنَّمَا يَهْتَدِلِ نَفْسِهِ Hidayet bulan kendine hidayet buluyor diyor Allah Azze ve Celle. Yani sizin kendi iyiliğiniz içindir. Hidayet bulmanız, iyilik yapmanız bunlar sizin kendi iyiliğiniz içindir. Anlaşıldı? Müslüman Allah'ın dinine yardım ederken, Allah'ın dininin etbağı olan diğer Müslüman kardeşlerine faydalı olurken, yardım ederken aslında farkında olmadan kendisine yardım ediyor kendi ayaklarını sabit kılmasının garantisini sağlıyor. Öyle mi? İntenzurullah yansurkum ve yethbit akdamakum. Şayet siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ve sizin ayaklarımızı sabit kıla. Allah dilemediği müddetçe insanın ayağının sabit kalması mümkün müdür? Öyle mi? Allah dilemediği müddetçe insanın ayağının sabit kalması mümkün müdür? Bu korkuda olmayan o da böyle bir endişesi olmayan bir insan zaten helak olmuş demektir. Yani kendi ayağının sabitliğini kendi yanında garantiye almış olan bir insan zaten helak olmuş demektir. Allah Resulü bile en çok dualarından bir tanesi اللهم يَا kulubi الْقُلُوبِ فَبِّتْ قَلْبِي عَلَى diye diyeyse yani ey kalpleri evren çeviren Rabbim benim kalbimi senin ayağının üzerine sabit kıl duası peygamberin bile en çok yapmış olduğu şeyse e, duaysa bu konuda kendini emniyette hisseden se bir gün sebat bulur muyum bir gün ayağım kayar mı Allah hidayetinin gölgesini benim üzerimden çekerse acaba benim halim ne olur mesela böyle bir endişede olmayan insan zaten helak olmuş demektir öyle mi bak ondan dolayı sen istesen de istemesen de Allah burnumuzu sürte sürte her gün bize namazda bunu söyletiyor ihdine sıraten mustakim oysa biz zaten hidayetteyiz hidayette olmasak namaz kılar mıyız Namaz kılıyorsak zaten hidayetteyiz demektir. Ama bu kulun en çok kendisine ihtiyaç duymuş olduğu şey. Hidayet bulduktan sonra hidayet üzerinde sabit kalabilmek. Öyle mi? Nasıl olur bu? Bilinci şuur olacak. Doğru mu? Bunu bileceksin. Yani ben beni Rabbim hidayet etti ve ancak o dilerse ben bu hidayetin üzerinde sabit kalabilirim. Birincisi bunu bileceksin. Bunu şu bunu şuur etmiyorsan zade helak olmuşsun demektir. İki, korkacaksın. Çünkü Allah senin gibi nicelerine hidayet ettikten sonra ayaklarının kaymasına da Allah azze ve celle sebep olmuş. Niye? Bizim bilmediğimiz ama Allah'ın bildiği bir sebepten dolayı. Öyle mi? Sen de bunlardan bir tanesi olabilirsin. Bu korkuda olacaksın. E ne arayacaksın o zaman? Seni hidayet üzere sabit kılacak etkenlerin peşine düşersin. Bu bilinçte olursan seni hidayet üzere sabit kılacak Etkenlerin peşine düşersin. Öyle mi? Bunlardan bir tanesi nedir? Allah'a dua etmektir. Bu aczini, fakrini, ihtiyacını sürekli açığa çıkarmaktır. Ellerini kaldırıp gerekirse hüngür hüngür ağlamaktır. Secdelere kapanmaktır. Rabbim sen olmasaydın ben hidayet bulamazdım. Sen dilemesen ben bu hidayetin üzerine sabit kalamam. Bak peygamber her sabah ne diyor? Allah Azze ve Celle'ye dua ederken Ya hayyu ya kayyum, bir rahmetike estağîs senin rahmetin ile ben senden yardım istiyorum diyor. Niye? أَسْلِحْ لِي شَأْنِي ve la tekilni إِلٰى نَفْسِي تَغْفَ تَعْيْنٍ أَبَدًا Bir saniye bir göz açıp kapayıncaya kadar beni kendi nefsimle baş başa bırakma. Sen benim işlerimi ıslah et. Sen benim ayağımı sabit kıl. Sakın beni bana bırakma. Çünkü sen beni bana bırakırsan ben bu aczimle, bu fakrimle, bu hevamla, bu şeytanımla sabit kalmam ne değildir? Mümkün değildir. Etkenleri arayacağız. İkinci en büyük etken nedir? Allah'ın dinine ve Allah'ın din etbağına yardım etmektir. Sabit kalmak istiyorsan, ne kadar sabit kalmaya ihtiyacın varsa o kadar kardeşlerine faydalı olacaksın. Tamam? Ne kadar sabit kalmak istiyorsan, ne kadar Allah'a ihtiyaç duyuyorsan, bunu hissediyorsan o kadar karşındakilere yardımcı olacaksın. O kadar sen onların peşinden koşacaksın. Hayrın peşinden koşacaksın. İyiliğin peşinden koşacaksın. Başkalarına faydalı olmanın peşinden koşacaksın. Allah'ın dinine bir hizmet mi yapılacak? Bunu sen arayıp bulacaksın. Gelip seni bulmasını beklemeyeceksin. Niye? Çünkü senin buna ihtiyacın var. Senin buna ihtiyacın var, benim buna ihtiyacım var. Öyle mi? Hele bir de özellikle, mesela bizim durumumuzda olan insanlar. Nasıl bizim durumumuzda olan insanlar? Allah Azze ve Celle biz istesek de istemesek de burnumuzu sürte sürte bizi kendi dini için kullanıyor. Bu ekstra bir de nimettir. Doğru mu? Yani normal insanların istediğinden çok çok daha fazlasını istemen lazım. Normal insanların yaptığından çok çok fazlasını yapman lazım. Şimdi sen diyelim ki mesela ben e, istesem de istemesem de bak Allah beni getirmiş buraya oturtmuş. Bu rahmenin başına oturtmuş beni. Öyle mi? Bu bir nimet değil midir? Bu benim için bir şeref değil midir? Allah'a şevvelle benim burnum sürse de beni kendi dininde kullanıyor. Bak seni getirmiş buraya, oturtmuş. Öyle mi? Şu anda sokakta olabilirdin. İş yerinde çalışıyor olabilirdin. Evli olup evinde çocuk çocuğunla vakit geçiriyor olabilirdin. Öyle mi? Ama bak sen Allah'ın dinini öğreniyorsun. Niye? Yaşamak ve insanlara yaşatmak için. Bu Allah'ın sana bir nimetidir. Yani normal insanlar sabit kalmak için ne kadarını yapıyorsa Bizlerin iki katını yapması lazım. Çünkü biz hem muhtaçız bütün insanlar gibi, bir de bizi onlardan ayıran ekstra bir yön ver. Allah azze ve celle bize bir de da bulunmuş. Öyle mi? Bize ekstradan bir nimette bulunmuş. Nimetler hakkındaki sünnetullahı bizim için burada da geçerli. Tamam Onun için biz hayrın peşine düşeceğiz. İnsanlara faydalı olmanın yollarını arayacağız. Bunu yaparsak bu şekilde bileceğiz ki bunun faydası bizedir. Öyle mi? Bunun faydası bizedir. Niye? Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor mesela? Vallahu fi avni'l abdi ma kana'l abdu fi avni ahih. Kul kardeşinin eliinde olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onu yardımındadır. Doğru mu? Men ferrece an muslimen kurbeten min kurabid dunya. Bazı rivayetlerde men neffese an muslimin kurbeten min kurabid dunya, nefes Allah onun ferrec Allah onun. قُرْبَتًا مِنْ el بِيَوْمِ ve وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ Allah. Kim kardeşinden bir dünya sıkıntısını giderirse, Allah ahiret sıkıntılarından bir tanesini ondan gider. Kim de Müslüman kardeşine onu örter ayıbını, Allah Azze ve Celle de onun ayıplarını örter diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Anlaşıldı mı? Faydası bize. Yani başkalarına biz iyilik yaptıkça, Allah bize iyilik yapacak. Onların sıkıntılarını giderdikçe, Allah Azze ve Celle bizim sıkıntılarımızı gidecek. Ayıplarını örttükçe Allah Azze ve Celle de bizim ayıplarımızı örtecektir. Anlaşıldı? O zaman faydalı olma, insanlara fayda sağlama, insanlara hayır yapma, iyilik yapma bu Müslümanın temel özelliklerinden olduğu gibi Müslümanın mecbur olduğu meselelerden bir tanesidir. Çünkü onu yaptığın kadar Allah sana yardım ediyor. Onu yaptığın kadar Allah Azze ve Celle'ye olan borcunu ödüyorsun. Anlaşıldı? Güzel. Peki bunun önündeki engeller nelerdir? Yani bir Müslümanın başka Müslümanlara karşı faydalı ve hayırlı olmasının önündeki engeller nelerdir? Mesela ben istiyorum ve eminim şu şunu duyan veya buna dair hadisleri veya bu ayetleri okuyan her Müslümanın da kalbi o anda kıpır kıpır oluyordur. Yani Müslümanlara faydalı olayım, Müslümanlara yardımcı olayım vesaire vesaire diye. Peki ama şu Allah'ın rahmet ettikleri müstesna bu gerçekleşmiyor. E kendimizden de biliyoruz öyle değil mi? Bir hayra niyet ederken uçan kuş gibiyiz. Ama iş amele geldiği zaman yüzlerce engel çıkıyor. Hiç hatırlamadığımız sorumluluklarımızı hatırlamaya başlıyoruz. Hiç aklımıza gelmeyen ince teferruatlar orada aklımıza geliyor. Kafası hiç çalışmayanın kafası bile dünyadaki en zeki adamın kafası gibi işlemeye başlıyor. İşin olumsuzluklarını e bulmaya başlıyor. Öyle mi? Demek ki engeller var. Yani zaten Allah'a kulluğun önünde bir umumi engeller var. İstikametin müstakim olmanın da muavvikat dediğimiz yani bizi yoldan alıkoyan sırat-ı müstakimden alıkoyan engeller var. Bir de her meselenin kendi engelleri var. Öyle mi? Her meselenin kendi içerisinde özel olan engeller var. Mesela düşünün. Şimdi örnek veriyorum. Şöyle şey yapın. Algılamaya çalışın. Yani her bir Müslümana şu anda İslami sahada o kadar çok ihtiyaç var ki, her yerde ihtiyaç var. Vaktimize ihtiyaç var, malımıza ihtiyaç var, canımıza ihtiyaç var. Her sahada Müslüman'a her şeyine ihtiyaç var, öyle mi? Ve bu ihtiyacın, bu ihtiyacı Müslüman'ın karşılamasını zaten Kur'an-ı Kerim ve sünnet Müslüman'a yeterince açıklamış. Bununla beraber Kur'an sünnet olmasa bile ortada bir vatka var, yere düşmüş bir sancak var. Allah'ın dini hizmet bekliyor. İslam hizmet bekliyor. dava hizmet bekliyor. Doğru mu? Herkes bunu biliyor. Ama dediğim gibi duyarken kalbimiz kıpır kıpır oluyor. Ama iş sıra iş yapmaya gelince yani bir engeller birden çıkıyor ortaya diyorum ya. Hiç hatırlamadığımız sorumluluklarımız. Ta köyde aklı bile ismi bile aklımıza gelmeyen teyzemizin ismi bir anda aklımıza gelir. Ha benim gidip onlara da yardımcı olmam lazım diye hiç yani kafamızın normalde almayacağı bizim idrakimizin üzerindeki teferruatlar, olumsuzluklar bir bakıyoruz birden gözümüzün önünde belirliyor öyle mi? En konuşmaz adam en anlamaz dediğimiz kapasitesiz dediğimiz adam birden şey kesiliyor stratejik kesiliyor o işin olumsuzluklarına dair sayfalarca şey döküyor ortaya yani konuşma döküyor ortaya neden? Çünkü bu hayrı işlemenin önünde bir takım engeller var evvela en büyük engel nedir? en büyük engel şeytandır öyle mi? En büyük engel Şeytandır. Şeytan, Müslümanın başkalarına faydalı olma ahlakını ahlaklandığı zaman nasıl bir musibetin olacağını kendisi açısından yani şeytan açısından nasıl bir musibetin ortaya çıkacağını bildiği için engellemek için elinden gelen her şeyi yapar. Nasıl bir musibet çıkar ortaya? Bir, şeytanın gayesi seni yoldan alıkoymak. Son nefesinde bile şeytanın gayesi ne? Seni yoldan alıkoymak. Doğru mu? Şeytan buna dair yemin etmiş Allah'a. Senin başkalarına faydalı olman, başkalarına iyilik yapman ise senin ayakını ise yere iyice yapıştırıyor. Yani her yaptığın iyilik senin yapışkanlığı biraz daha arttırıyor. Her yaptığın iyilik senin tepene biraz daha ağırlık koyuyor, yolda seni şey yapıyor, yolda seni sabitliyor, şeytan işini de doğal olaraktan zorlaştırıyor. Öyle mi? İnsan başkalarına iyilik yaptıkça, başkalarına faydalı oldukça eğer bu konuda samimi ise Allah Azze ve Celle kendini daha yakın hisseder. Allah Azze ve Celle ile ilişkileri daha da kuvvetlenir. Çünkü başkalarına koşturan insanın derdi çoktur. Öyle mi? Tek başına bunun altından katması mümkün değildir. Yani günümüzde bir Müslüman başka Müslümanların derdini ve kendine dert edinmişse zaten birey olarak yani yaşadığımız vaka asır her bireyin kendi sorunu kendini aşıyor zaten. Öyle mi? Sırf maddi alanda düşünün her bireyin kendi sorunu kendini kat kat aşıyor. Hem de. E bir de düşünün siz kendi sorunlarınızı bir kenara bırakmışsınız. Başka Müslümanların sorunlarıyla da ilgileniyorsunuz. Onların sorunlarına koşturuyorsunuz. Yani bu ne demektir? Altında ezileceğiniz bir yükün altına girmişsiniz demektir. Doğru mu? Nasıl peki bundan kurtulacaksınız? Belli. Namaza duracaksınız. Ağlayacaksınız. Dua edeceksiniz. Allah'ı zikredeceksiniz. Öyle mi? Bakacaksınız sizi kurtaracak, size yardımcı olacak hiç kimse yok. Bunu gördükçe Allah'a yöneleceksiniz. Bunu gördükçe Allah'a yöneleceksiniz. E bu da şeytan için zaten nedir? Bu da şeytan için en büyük musibettir. Ondan dolayı başkalarına faydalı olurken olumsuz yöndeki bütün vesveseleri sürekli çöpe atacağız. Müslümanların işlerine koştururken İslami davaya hizmet ederken olumsuz yönleri sürekli ne yapacağız? Sürekli kulak arkası yapacağız, görmemezden geleceğiz. Sebep çünkü bileceğiz ki bütün olumsuzluklar veya çoğu olumsuzlukla şeytanın vesvesesi konumundadır. Anlaşıldı? Şeytan başına gelecek musibetlerin farkında olduğu için her Müslümanı hayırdan ne yapmaya çalışır? Her Müslümanı bu anlamda hayırdan alıkoymaya çalışır. Anlaşıldı? Yani onun için zaten pratik olarak da görebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Çok basit bir örnek bununla ilgili. Diyelim ki benim kardeşim nöbetçi mutfakta. Ben dersimi yapmışım, bitirmişim. O onunla uğraşsa dersini yetiştiremeyecek. Ama ben onun yerine, benim işim bitmiş. Yardım etsem ona o dersini yetiştirecek. Hiç aklıma gelmeyen ders tekrarları o anda aklıma gelir. Hiç aklıma gelmeyen özetler o anda aklıma gelir. Hiç aklıma gelmeyen sorumluluklar o anda aklıma gelir. Öyle mi? Sebep? Ona faydalı olacağım ya ona hayırda bulunacağım ya, bütün olumsuzluklar aklıma gelir. Ve emin olun, normal zamanda aklımıza gelmeyen, sadece hayır esnasında aklımıza gelen bütün olumsuzluklar şeytandandır. Ve Müslümanın hayra niyet ettiğinde, hayra yöneldiğinde, bunu söküp atması lazım. Tamam? Bu birinci engel. İkinci engel ne? Hayır yapmanın önündeki engel. Müslüman kardeşine yarar sağladığı zaman Boşuna giden şeylerin kaybedilme korkusu, mesela aile, ev, para, mal, bunların mesela kayıp gerçekleşecektir, mesela yardım ettiği zaman muhattinin gitmesi. Bu da belki... Evet, güzel. Başka? Faydalan, insanların yanlış algılamaları, yani faydalan kastededen illaki ilim adam olacağız, illa şu an yapacağız, illa bunu yapacağız değil de, çok her güzel. her şey bile faydadır diye düşünüyorum. Çok güzel. Başka? başkalarına yararlı olmanın önündeki İslam'a faydalı olmanın önündeki engeller. Pues yaparken işte bu rüya olabilir düşüncesiyle ondan uzaklaşmak. Evet, yaparken bu rüya olabilir düşüncesiyle ondan uzaklaşmak başka. Bahanecilik nasıl olur? Bu sonra erteleme. Ha, erteleme, değil mi? Bahanecilik çok güzel erteleme. Başka Evet, bunların tabi bazıları amir konumunda bazıları mamur konumunda öyle değil mi yani bazıları etken bazıları ise edilgen konumunda mesela bunlardan etki, etken olanlardan bir tanesi ne abinin söylediği erteleme bahanecilik değil mi bahane üretme sürekli ve bu bahanelerin içerisindeki en belirgin olanı da ne erteleme şimdi genç bir adam tamam mı? genç bir adam evlenmemiş kimseye bakma zorunluluğu yok Öyle mi? Ne demek bu? Bu kendini Allah'a vakfedebilir, kendini İslam'a, davaya, hizmete vakfedebilir demek. Öyle mi? Ne yapıyor? Hele bir evleneyim ondan sonra. Bitti. Bak arada yıllar kayboldu gitti. Hele bir evleneyim ondan sonra. Ya evlenemezsen? Allah'ın dinine hizmet et ki Allah da sana hizmet edecek. Salih abiye sana nasibetsinde kendini garantiye almak varken niye kendini boş yere tehlikeye atıyorsun ki? Öyle mi? Allah'ın dinine hizmet et. Sonra elini kaldır ki Rabbim ben vaktimi sana vakfettim. Sen de bana salih abiye iş nasip eyle. Bak bakalım Rabbi seni sahipsiz bırakıyor mu? Bırakmaz. Öyle mi? Evlendi. Bu sefer iş kurayım. Bir düzen kurayım. Maddi geçimimi bir sağlayayım. Tamam. Onu yerine getirdi. Bu arada çocuk oldu. Yani kurduğu düzene ekstra bir masraf daha çıktı. Öyle mi? Ya bir ev alayım. Böyle olmuyor. İşte kiracılıkla bu işler yürümüyor. E falan. Ev alalım. Ondan sonra sıra bize de gelir. E falan. Ev aldı, e bu sefer çocuk sayısı artık o alttaki küçük büyüdü. Benim evim var da çocuğumun da evinin olması lazım da. Öyle mi? 5-6 sene sonra o da evlenecek. Ona da bir tane. Ömür gidi bu şekilde, ömür gider gider. Anlatabiliyor muyum? Ömür bu şekilde gider gider. Bahanecilik, erteleme, sürekli erteleme, sürekli erteleme, sürekli erteleme. İkincisi mesela... Gerçi şeytanla beraber bu iki oldu. Üçüncüsünü e, söyleyelim. Eleştirici fıtrata sahip olmak. Eleştirici bir fıtrata sahip olmak. Hatırlıyorsanız daha önce de söylemiştik. Demiştik ki e, konuşurken e, çok fazla bir şeyleri eleştirebilmek meziyet bu değildir. Meziyet yanlışın yerine eleştirilen şeyin yerine doğrusunu koyabilmektir. Öyle değil mi? Yoksa aksi halde eleştiri insanı helak eden bir unsur haline gelir. İnsanlar kendilerini mesela eleştirmen olarak görüyorlar. Bir iş yapılıyor burada, mesela ya işte bu kayıt aletinin kablosu niye mesela bir metre değil de yani niye bir buçuk metre değil de niye bir buçuk metre olsaydı işte onu oraya koy falan. Bak bu kişiyi helaka götüren eleştiridir. Getir, koy parasını ortaya ya da git al iki metrelik olanını getir koy buraya Deki ki bu bir metre olan bu doğru değildir. 2 metre olması gerekir ama bu da iki metredir. Bak bu eleştiri insanı felaha götürür, kurtuluşa götürür. Çünkü bu eleştiri yapıcı bir eleştiridir. Yani kötüyü izale edip yerisine yeniyi koymadır. Öyle mi? Ama bunu sadece eleştirip, bunun yerisine daha iyisini koymadığın halde, ya bu bir metre olduğu müddetçe ben bu işi yapmam. Öyle mi? E bu eleştiri beni helak etti de. Şimdi düşünün ben size bir şart koştum. Dedim ki bu kayıt aletiniz, aletlerinizin e, kablosu iki metre olmazsa e, ben ders yapmam arkadaş. Öyle şey mi olur? 2 e, metre, e, işte bir metre falan. Şimdi tam git yenisini al getir. 2 metre olsun. Yapamıyorsan bunu bu şekilde kabul et. Bunun yanlış olduğunu bil. Ama o hayra sen devam et. O hayrdan kendini kesinlikle alıkoyma. Ta yenisini yerine getirip koyuncaya kadar. Ama eleştiri fıtratına sahip olan insanlar asla bunu yapamazlar. Bu bir karakterdir zaten. Ortaya yenisini koyamadıkları gibi, daha güzelini koyamadıkları gibi sürekli sürekli sürekli eleştirirler. Öyle değil mi? Ama İslam adına bir şey yapmayan insanların Müslümanlara eleştirme hakkı yoktur. Öyle mi? Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Eleştirici konumunda olan insanların bu ister biz olalım. Yani kendi nefsimiz için söylüyorum. Hadışımızdaki insanlar için söylüyorum. Fark etmez. Biz bu adamların hayatlarına bakacağız. İslam için ne koymuşlar ortaya? İslam için dikili ağaçları nedir? Yok mu? İslam adına bir iş yapmayan insanların Müslümanlara eleştirme hakkı yoktur. Tamam mı? Olumlu veya olumsuz sen sus. Senin konuşma hakkın yok. Öyle mi? Kimdir Müslümanlara eleştirme hakkına sahip olan? Müslümanlar adına iş yapan insanlardır. Müslümanlara hizmet eden insanlardır. Müslümanların sıkıntılarını gideren insanlardır. Bir sorun varsa... Çözümün parçası olan insanlardır. Sorunun değil. Çünkü sorunu dillendirmek insanı sorunun bir parçası yapar. Ama sorunu dillendirip ortaya çözümü koymak insanı çözümün bir parçası yapar. Anlaşıldı? Kur'an'da da böyle değil midir? Yani Medine'de iki tür insan var. İki sınıf insan da olumsuzlukları görüyor. Sahabe olumsuzluklara rağmen Peygamberimizle beraber yola çıkan, Peygamberimizin yanında sabit kalan, yapabiliyorlarsa yapan, yapamadıkları zaman ise bunun gözlerine yaş olarak yansıdığı insanlardır. Doğru mu? Tövbe suresinde biz böyle görüyor muyuz? Bak olumsuzluk var. Para yok. Sıkıntı var. imkan yok. Peygamberimiz gözüne dünyanın en büyük devletlerini dikmiş ama ortada bir şey yok. Yani maddi anlamda ortada bir şey yok. Öyle mi? Bunlar olumsuzluk mudur? Bunlar hepsi olumsuzluktur. İnsanlar bu olumsuzlukları görüyorlar. İki tür insan var. Bir grup insan bu olumsuzluklara rağmen İslam için bir şey yapılacak ya, hayır için yola çıkılmış da peygamberimizin peşinde gidiyor. Peki olumsuzlukları çözemediklerini ne yapıyorlar? Allah'a teveccüh edip bu gözlerine yaş olarak yansıyor. Öyle mi? Hani sana gelip de nefaka bulamadın diye ağlayıp geri dönenler. Yok diyor peygamber, ağlıyor adam. Yapacak bir şey yok. İkincisi, hem bunu dillendiriyor, hem yola çıkmıyor. Öyle mi? İşte bu münafık oluyor, bu mümin oluyor. Sadece eleştiren, Olumsuzluklara hiçbir çözüm üretmeyen insanlar Kur'an'da münafıklardır. Sorunları gören çözüm üretemese bile hayırdan alı, alı dur, hayırdan geri durmayan veyahut da bunu dualarına, gözyaşlarına, yansıtan insanlar bunlar da samimi olan müminlerdir. Tamam Onun için eleştiri fıtratı hayrın önünde her zaman engeldir. Çünkü eleştiren adam başkalarını sadece başkalarını etkilemez, kendini de etkiler eleştirici olan insanlar sadece başkalarını etkilemezler, hayırdan alıkoymazlar, kendilerini de etkilerler. Şimdi düşünsene mesela diyelim ki bir ders yapılacak. Şu an içindeyiz. Şimdi ben kendi kendime şu şu şunları üretiyorum mesela. Ya işte ders için bu kadar insanı işte bir araya toplamamak lazım. Ya işte konulara dikkat etmek lazım. Hani ne bileyim işte cihat da menhec de değerli falan. Ya işte belki daha faydalı olunabilir. Ya işte mesela Acaba işte bu faydalı olsun diye siz bunları kaydetmeyin, başkalarına dağıtmayın. Ne bileyim falan. E zaten ben bu dersi yapamam ki. Ya bu kadar laftan sonra bu ders yapılır mı artık? Öyle mi? İştah kalır mı adamda ders yapmaya da? Kalmaz. Yani eleştiren insan sadece başkalarına mürcif değildir ha. Sadece başkalarının muavviki değildir. Öyle mi? Sadece başkalarını yoldan alıkoyan başkalarına fitne değildir. Kendi nefsine de fitnedir aynı zamanda. Belli bir zaman sonra şimdi konunun başına dedik ya... İnsan hayrı yapa yapa yapa hayra teşviki dinleye dinleye hayır insanın temel bir vasıflarından bir tanesi oluyor. Doğru mu? Artık sen fark etmesen de bir yerde hayır varsa cesedin isteksiz olsa bile ruhun seni o tarafa itiyor. Eleştiricilik de aynen böyledir. Şer ehli olmak, hayır ehli olmamak da aynen böyledir. Zaman içerisinde artık sen farkında olmadan o kadar bir şeyleri eleştiriyorsun ki kendi kendini hayırdan alıkoyuyorsun, sen bunun farkında bile değilsin. Eleştiri olarak önüne bir tarla disseler veyahut da yerle göğü önüne koysalar kapatırsın dünya kapkaranlık olur. Fayda olarak peki bu kadar konuştun, bu kadar eleştirdin fayda, İslam adına ne diktin? Öbür taraf bomboş kalır. Dünya apaydınlık olur. Anlaşıldı? Onun için hayır yapmanın önündeki en büyük engellerden bir tanesi şeytandır. Bir tanesi ertelemek ve bahaneciliktir. Buna bencillik de dahildir zaten. Yani insan kendi meselelerini sürekli ön plana alır ve diğer hayırları erteler. Üçüncüsü ise nedir? Üçüncüsü ise eleştiriciliktir. Dört, abinin dediğidir. İnsanın hayrı belli bir çerçeveye hapsetip onun dışında hiçbir hayır görmemesidir. Bu seni hayır yapmaktan alıkoyar. Genelde zaten sen şeytanın bu tuzağına düşmüşsen eğer... Şeytanın bu tuzağına düşmüşsen, şeytan seni yapamayacağını çerçevelemiştir zaten sana. Yani bu problemi yaşayan insanların çoğuna bakın. Kendimiz de olabiliriz bu. Eğer hayrı bir çerçevenin içine sınırlandırmışsak bu nedir? Ulaşamadığımız hayırdır. Elimizde olmayan hayırdır. Bu bizi içinde bulunduğumuz ve yapabileceğimiz bütün hayırlardan alıkoyar. Mesela örnek. Adam mesela benim çokça duyduğum bir cümleyi size söyleyeyim. Ya işte bizim yaşımız geçti. İşte biz gençken kimse sizi sizi, sizi yönlendirdikleri gibi e, bizi yönlendirmediler e, mesela. Hani çokça insanlar bunu yoksa biz de okusaydık, hoca olsaydık. Sen hoca olamazsın, baştan anlaşalım. Sen hiçbir şey olamazsın. Yani geçmişe yanan, içinde bulunduğu hali değerlendirmeyen, geleceğe umutla ellerini açan insandan hiçbir şey olmaz. Seni nereye koysaydık bir şeye yaramazdın zaten. Öyle mi? İşte birileri bizi de yetiştirseydi, Birileri bizi de yönlendirseydi. Mesela yani benim çokça fazla duyduğum şeyler yanlış. Herkesin bu dine hizmet edebileceği, herkesin bu dine fayda sağlayabileceği mutlaka bir alan vardır. Öyle mi? La tahqiranna minel ma'rufi şey'en. Sakın iyilikten hiçbir şey küçük görme. Öyle mi? Ve lev entelqa akaaka bi vecihin kardeşini güler yüzle karşılamak olsa bile. Hoca olamıyor musun? Öyle mi? Hoca olacak insanlara hizmet et o zaman. Sen hoca olmak mı istiyorsun? Diyorsun ki en iyi hocalar mı bu dine hizmet eder? Öyle mi inanıyorsun? Ama olamadın mı sen? Yaşın mı geçti, vaktin mi geçti? Hoca olacak olan insanlara hizmet yok. Onların hoca olmasına vesile ol. Onu da mı yapamıyorsun? İmkanın yok mu? Dua et. Çalar saatini sırf onlar için kur. Her gece kalk, yalvara karar Rabbine okuyan insanları sabit kılmasını, dine faydalı kılması için Rabbinden yardım iste. Öyle mi? Mücahit mi olmak istiyorsun? Olamadın mı mesela? Mücahit kardeşlerine sen finansörü ol. Onların geride kalan ailelerine sahip çık. Kendi çocuklarının eğitimiyle ilgilendiğin gibi, kendi evinin işiyle ilgilendiğin gibi, onların ailelerinin evlerinin işiyle ilgilen. Hiçbir şey yapamıyor musun? Müslüman kardeşlerini gez, teşvik et. Allah yardımcınız olsun. İş yapan Mesela sen hiçbir şey yapamıyor musun? Yapabilen kardeşlerini gez, Allah yardımcınız olsun, Allah sırtınızda olsun, sizler inşallah sahabeler gibi çalışıyorsunuz falan teşvik et. Onu da mı yapamıyorsun? Beceremiyor musun onu da? Otur evinde dua et. Sürekli kardeşlerine dua et. Onu da mı yapamıyorsun mesela? Hiçbir şey yapma, Allah'a iyi bir abid ol, evine kapan, senin sayende ümmet rızıklansın, senin sayende ümmet yardım, yardım edilsin ümmete. Doğru mu? Hiç kimsenin bu dinde yapamayacağı, herkesin bu dine fayda sağlayacağı bir alan mutlaka vardır. İşte mesela ben kadınım, ben evimdeyim, benim çocuklarım var falan. Olur mu? Olur mu öyle şey ya? Ben kadınım, ben evdeyim, benim çocuklarım. Öyle şey yok. Sen kadınsın, evdeysen Allah'ı zikret, Allah bize yardım etsin. Öyle mi? Evde salih bir kadın ol, evini İslam üzerine ikamet, et, senin içinde bulunduğun topluluğa Allah Azze ve yardımı gelsin. Anlaşılıyor değil. Yani bir Müslümanın hiçbir şey yapamıyor musun? Hiçbir şey mi yapamıyorsun? Gül gül. Sadece tebessüm et. Hiçbir şey yapamıyorsan sadece tebessüm et. Yeter. anlaşıldı değil. Yani Müslüman hayırlı bir çerçeveye kapatıp onun dışındaki hayırları görmemezlikten gelemez. Her insan kendi içinde bulunmuş olduğu halde başkalarına faydalı olacağı mutlaka ne vardır? Mutlaka bir alan vardır. Değil. Hiçbirini yapamıyorsan bu saydıklarımı ki mümkün değil mutlaka bunları birçoğu yapılabilecek olan şeyler. Dilini tut elini tut bir ağacın köküne yapış Müslümanlar senin şerinden uzak kalsınlar. Tamam? Ama sen hayrı getirip çerçeveler iyilik budur ve ben bunu yapamıyorum dersen bu şeytani bir üzüntü olur. Rahmani bir üzüntü olmaz. Geçmişine üzülen geleceğini bekleyen insanlardan hiçbir şey olmaz. Kendi halinde Allah'ı razı etmenin peşine düşen insanlar ise Allah'ın hakiki kullarıdır. Öyle mi? Geçmişe yanma. Geçmiş gitti. Geçmişi geri getirmek mümkün mü? Değil. Geleceği niye bekliyorsun ki? Elinde garanti var mı bir dakika sonra yaşayacağını? Yok. Niye o zaman geçmişin peşindesin? Niye geçmişe yönelik, estağfurullah, geleceğe yönelik hayaller kuruyorsun? Seni şu anda ne ilgilendiriyor? Seni şu anda hal ilgilendiriyor. Otur, düşün içinde bulunduğum halde Allah'ın dinine en faydalı olacağın şekildedir. Sen bunu bulamadın mı? Git ehil olan insanlara danış. Öyle mi? Senden daha iyi bilen, daha tecrübeli olan insanlara danış ama sakın halini zayi etme. Geçmişe eseflenip, geleceğe umut besleyip kendi içinde bulunduğun halini sakın ha sakın zayi etme. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Onun için bunlar, yani bu saymış olduğumuz maddeler şeytan, bencillik, Erteleme, öyle mi? Sürekli e, hayrı bedi bir çerçevenin içerisine alıp onun dışında hiçbir şekilde hayır görmeme. Mesela eleştiri fıtratı bunlar faydalı bir Müslüman. Yağmur gibi bir Müslüman, hurma ağacı gibi bir Müslüman olmanın önündeki en büyük engelleridir. İnsan bunların ne kadar şuurunda olur, Allah'tan yardım ister ve bu özellikleri kendinden atarsa hayır konusunda da aceleci olur düşünmeden hayra atlarsa bir hayır varsa onu yaparsa inşallah bu vasfı bu özelliği kendinde bulundurur. Ve hiçbir zaman unutmayın bu mecburiyet midir? Mecburiyettir. Çünkü bu bizim için. Kendi iyiliğimiz için İslam'a, Müslümanlara faydalı olmak hizmet etmek bizim üzerimize nedir? Vazifedir. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğiniz bir şey var mı? Şimdi Müslümanlara nasıl faydalı olabilirim? Bu genel ya, Şimdi bu çok genel bir kavram. Tane tane Müslümanlara nasıl faydalı olabilirim? Şimdi onu göreceğiz. Onu işleyeceğiz. Ee, okuyalım mı yoksa duralım mı burada? Duralım mı? Tamam. Yani bundan sonraki bütün konular Müslümanlara faydalı olabileceğimiz tafsilatlı şeyler. Naam. Tu akhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.